Selamun Aleyküm ve Rahmetullah Elhamdülillah Elhamdülillah Elhamdülillahi elhamdülillah, Nehmaduhu ve Nesta'inuh Ve Nesta'ufiruh Ve Nauzu Billahi Min Şururi Enfusina Ve Min Seyyati Amalina Men Yehdihillah Fela Mudillalah Ve Men Yudlil Fela Hadiyalah Ve Neşhedu En La İlahe İllallahu Vahdahu La Şerike Lah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 Emre illa tağbudo illa iyya. Zalikat dinul kıyim. Ve lakın ektren nasi la yâlemun. Câdak Allahu Ve Kâl Allahü Taala fi âyetin akr. Estağz bilâ. Âmluhum şurâka şleâ uluhum minât din. Ma lam yazam Okumuş olduğum birinci ayette. Yusuf Suresi 40. ayet kerimede Mal olarak şöyle buyuruluyor. Egemenlik, hakimiyet sadece Allah'a aittir. İşte sapasağlam, kayyım olan din budur. İnsanların çoğu bilmezler. İkinci okuduğum ayette onların Allah'tan izin olmadığı halde kendilerine şeriat, yasa, din olarak seçecekleri başka bir husus mu var? Eğer aralarında mühlet verilecek, mühlet verilmeye söz verilmiş olmasaydı, işleri bitirilirdi denilir. Şura suresi 21. ayette. Sevgili kardeşler, bir taraftan takvamızı artırmak, kulluğumuzu hakkıyla yerine getirmek için e, İslami görevlerimizi doğru öğrenmek, öğrendiklerimizi hayata geçirmek e, zorundayız. Bir taraftan da günlük hayatta neler olup bitiyor, Müslümanların başlarına ve dünya insanlarına neler sergileniyor, onları yeryüzünün halifesi olarak veya en azından halife adayları olarak takip etmek. Bugün için ciddi manada bir şeyler yapamıyorsak, yarın için nesillerimizi hazırlamak ve hayata daha Müslümanca bakmak mecburiyetimiz var. Bugün iki tane olay var. O olayları birine değinerek diğerini üzerinde durarak değerlendirmeye çalışacağım. Birisi, Hiroşima'ya atılan, bildiğiniz gibi 1. Dünya Savaşı e, zamanında e, 6 Ağustos 1945'te atılan atom bombası. Ve tam 140 bin kişi ölmüştü bir şehirde, Hiroşima'da. Sonra Nagazaki'ye de atıldı, 74 bin kişi de orada. E, sadece birer bombayla ölen insanlar. Ve bu bombayı atan Amerika e, ve onun devlet başkanı bugün e, Hiroşima'ya gidiyor. Ve resmen açıkladılar, bastır, bastıra bastıra söylüyorlar ki özür dilemeyeceğiz. Evet, bir tane insanın e, birine yumruk atması, tokat atmasında nasıl özür diletecek suçlar, cezalar, mahkemeler e, söz konusu oluyor. Apo'nun kılına dokunun bakalım. E, kaç defa nasıl özür dilettirecekler? E, bir değerlendirin. Ama bu kadar insanı bir bombayla 140 bin insanın e, bir günde öldürülmesi özür bile dilenecek bir suç olmuyor. Bunun üzerine durmamız gerekiyor. İkinci olarak bugün 27 Mayıs. Tabii çoğunuz gençsiniz. Sadece haberlerden veya tarihten öğreniyorsunuz. Ben o günü iyi hatırlarım. Henüz okula yeni başladığım yaşlardayım. Ama herkesin suspus olduğu, ciddi manada askerin gölgesinin düştüğü, ufak şehirlerde bile askerin, jandarmanın caddelerde, sokaklarda gezdiği bir gün. İlk darbe 27 Mayıs 1960'da olmuştu. Az önce vaz eden kardeşimiz siyasi otorite ve dini otorite diye aslında ayrılmaması gereken iki otoriteden bahsetti. Din ve dünya, dünya ve ahiret bir Müslüman açısından ayrılmayan bir bütündür. Dolayısıyla otorite otoritedir. Bunun siyasisi, dinisi olmaz. Ve tabii ki Allah'ın istediği gibi olur. Hem dünyevi hem uhrevi ölçüler içerisinde hem siyaseti hem diğer şeyleri barındırır. Din ayrı, siyaset ayrı değildir çünkü. Din her şeyimizi içeren dünyamızı da ahiretimizi de siyasetimizi de e, sosyal hayatımızı da bireysel durumumuzu da içeren Allah'ın yegane nizamıdır. Bu böyledir de 27 Mayıs'la alakalı artık dini idare e, efendim dünyevi siyasi idare diye böyle bir ayrım söz konusu edilmez. Askeri idare veya darbeyle ilgili idare ya da demokratik idareden bahsedilir. Bunların üzerine biraz değerlendirme yapmak ve İslami mesajları 27 Mayıs üzerinden e, vurgulamak istiyorum. Ergenekon'da bunca rezaletin ifşa olunmasına rağmen en üst generaline kadar dün suçlu görülen subaylar mahkeme faslı bile tamamlanmadan Gülen'e gösterilen tepkinin bir sonucu olarak Salı verildi ve darbe yapanlardan bile hesap sorulmadı. Bunlar da toplumun hafızasından unutulup gitti. Düzen kendine çeki düzen verdi mi ki silahlı kuvvetlere çeki düzen versin? Sadece onlar kışlalarına biraz daha eskiye göre çekilmiş durumdalar. Ama unutmayalım ki fırsat buldukları herhangi bir zamanda yine düzenle istedikleri gibi oynamaya devam edecekler. Her on yılda bir darbe geleneği kim bilir kaç yüz yıla kadar bu ülkede sürecek, kimse bilmiyor. Başarısız darbe girişimi olan Ergenekonun iç yüzü ve çalışma sistemi bir zamanlar her gün gündemdeyken şimdi kimsenin gündeme getirdiği bir konu olmuyor. Biz bugün 56. yıl dönümü değerlendirilen ki bir zamanlar bayram olarak kutlanılıyordu. 1960'dan beri gelenekselleştiren gelenekselleşen darbeleri bir hatırlatalım. Evet, 27 Mayıs 1960 İhtilal adlı ilk askeri darbe. 12 Mart 1971 Muhtıra adlı askeri darbe. 12 Eylül 1980 Tabii ki ihtilal adlı askeri darbe, 28 Şubat 1997, balans ayarı adlı bir askeri darbe, 27 Nisan 2007, E-Muhtıra adlı askeri darbe ve 2009, Ergenekon adıyla askeri ve sivil darbe girişimlerinin açığa çıkması, 17-25 Aralık 2013, Pansilvanya merkezli Yine bir darbe girişimi. Aslında darbeler tarihi son 56 yılla sınırlı değil. Çok daha derinlerde köklerde. Türkiye Cumhuriyeti de belki söyleyen olmamıştır. Darbeler sonucu kurulan bir yönetimdir. 2. Abdülhamit başında Atatürk'ün kurmay başkanı olarak görev aldığı silahlı kuvvetlerden teşekkül etmiş hareket ordusu tarafından tahttan indirilmişti. TC'de başını askerlerin çektiği bir grup tarafından içinden çıktıkları Osmanlı Devleti'ne karşı silahsız darbe ile kurulmuştu. Aslında daha tarihe gidersek ilk darbeci şeytandır. İblis. Allah'ın hükmüne onun sistemine Allah'ın emrine karşı ayaklanmış, insanın yeryüzündeki halifeliğine karşı darbe planları yaparak icraya koymuştur. Allah'ın hükmüne ters planlar yapıp, o doğrultuda uygulamalar da bulunanlar da, onun aslında darbeci askerleridir. Yönetimi belirleme hakkı olmayan, tağutların düzeni değil, Allah'ın hükmünü istiyorum deme özgürlüğü verilmeyen halk, kendisine dayatılan düzenin zulümleri altında inleye dursun, zalimlerden zalim, tağutlardan tağut beğenmeyle oyalandırılsın. Taht kavgası olanca şiddetiyle aslında sürmektedir. Kendini yönetecekleri belirleme hakkı halka aittir diye takdim edilse de hala öyledir. Silahlı kuvvetlerin istemediği bir uygulamanın hiçbir yönetim tarafından icrası mümkün değildir. Kim seçilirse seçilsin, hangi parti iktidarda olursa olsun her dönem esas iktidar, biraz CHP, biraz TSK'ya, silahlı kuvvetlere aittir. İktidarın icraatlarının şu veya bu oranda kendi siyasi çıkarlarıyla veya idare anlayışlarıyla uzlaşmadığını fark ettiklerinde, silahlı kuvvetler hemen değişik darbe çeşitlerinden biriyle iktidara müdahale ederler. Muhtıra, ihtilal, darbe, yönetime el koyma, demokrasiye balans ayarı, postmodern darbe, sanal, modern, sözlü, yazılı ve benzeri darbelerden darbe beğenir askerler ve istedikleri şekilde düzeni ve halkı yönetir, yönlendirir. Referandum dönemleri artık halkın alıştığı bir yöntem oldu. Yarınların muhtemel, muhtemel referandum sorusu şöyle olabilir. Darbeleri nasıl alırdınız? Yok, darbesiz olmaz. Demokrasi bu. Yönetim şeklini seçemez halk. Öyle denilse de. Ama mümkün, yarın hangi tür darbe istediğini halka seçtirecekler. Eski cahiliye döneminde putlardan bir put seçip, her kabilenin kendi istediği bir puta tapma özgürlüğü seçimi verdikleri gibi. Modern cahiliyede herkese kendi tağutunu, kendi cellatını seçtirdiği gibi darbesini de mümkün ki seçtirecekler. Her dönem asker iktidardadır dedim. Çünkü devleti kuran zaten bir askerdir. Ve anayasalar vesaireler hep darbe iktidarlarında ne yapılan kabul edilen yasalardır. Yani anayasalarıyla düzeni kuran dinamikleriyle tabii ki askerler yönetiyor. Siz zannedersiniz ki siviller. Zaten siviller de e, zihniyet olarak e, efendim e, askeri elbisesini çıkartan insanlar gibidirler. Askerlerin kanlarında vardır darbe geleni. Osmanlı Devleti ne çekmişti Yeniçeri isyanlarından? Yeniçeriler kazan kaldırarak, yani bugünün ta tabiriyle darbe yaparak siyasete açık müdahalede bulunuyorlar. Önce devlet adamlarını değiştirip idam ederken, sonraları padişah değiştirmeyle, hatta bununla da yetinmeyip, ikinci Osman örneğinde olduğu gibi padişahların kanıyla, onların idamlarıyla ancak tatmin oluyorlardı. Yeniçerilerin çocukları reddettiklerini iddia etseler de Osmanlı mirasını özellikle darbe konusunda tepe tepe kullanıyorlar. Tek parti dönemlerinde iki jandarma halka ne korkular yaşatmış, halk kendi çocuklarından, kendi çocukları olan askerlerden nasıl korkar hale getirilmişti. Şimdi de doğuda askerler ve askerin karşısında yine halkın çocukları olanca savaş yapıyor. Aynen Suriye gibi. Kendi vergilerinden kesilen parayla halk kendi gardiyanlarını, cellatlarını beslemek zorunda bırakılmıştı o zamanlar. Hala Doğu Anadolu'da asker, ben varım buradayım diyor. Ve yer yer her iki tarafında problemleri söz konusu oluyor. Sıkı fıkı yönetimlerle yönetmeyi, silahın gücünden yararlanmayı pek sever bazıları. Normal zamanlarda da başka ülkelerde askerin ancak darbeyle yapabileceği hususları istediği şekilde yaptıran iktidarlar üstü bir yönetimin, Milli Güvenlik Kurulu gibi güçlerin borusu hep öter bu ülkede. İstendiği kadar anayasalar değişsin. Türkiye gizli anayasayla aslında yönetilir. Asker zihniyetiyle hazırlanmış devletin kutsal kitabı, Nas gibi yasa ve anayasa üstü kabul edilir. Kırmızı ciltli küçük bir kitap olduğu için adına kırmızı kitap denilen bu kitabın içinde ne yazdığını birkaç kişiden fazla pek kimse bilmez. Güya şeffaftır, güya demokrasidir, güya halk kendini yönetiyordur. Ne ile yönetildiğinin bile aslında farkında değildir. Ama halkın bilmediği bu kırmızı kitapla, mümkün kıp kırmızı kitapla halk e, yön verilir, yönetilir. Allah'ın kitabını terk edenler buna müstahaktır çünkü. Sistem askeri vesayet ve velayet yönetimidir. Evet, Memleketi hep asker yönetir. Asker Atatürk yattığı yerden ilke ve devrimleriyle. İhtilal yapan asker, yaptığı anayasasıyla, yaşayan rütbeli askerde her şeyiyle yönlendirerek. Her şehrin en mutena yerinde askeriye konuşlanır. En güzel ve en geniş yerleri onlar parsellemiştir. Bu memleketin ve vatandaşların sahibi biziz diyen tavırlarıyla adeta haykırırlar. Subay, ol subay olmayanlar kiracıdır bu ülkede. Kira parasını ev sahiplerine gerektiğinde canlarıyla bile ödemek zorunda olan bu basit insancıklar, istedikleri zaman kapı dışarı edilebilecek yabancıdır, zencidir, ötekidir onlara göre. Zaman zaman hatları bildirilir. İnançlarına, yaşayış ve kıyafetlerine hakaret etme hakkını kendinde bulunur ev sahibi. İşin tuhafı, kiracının çok çalışsa da ev sahibi olma hakkı yoktur. O hep alttadır, emir eridir rejimin İslam'dan ve Müslümanlardan korunup kullanması onlara aittir. Bu görevi kendilerine atalarının verdiğini ileri sürerler. Halkın yanlış tercih yapıp silahlı kuvvetlerini istemediklerini başa geçirdiğinde ya da ya da vatanseverlikleri depreşip canları istediğinde veya fırsat bulduklarında ihtilal yapmaya hazırdırlar. Büyük kurtarıcı kabul ettikleri şahsın izinden gitmenin ispatı olarak Can atarlar vatanı kurtarmaya. İslam'dan ve Müslümanlardan. Kesmez artık postmodern darbeler. 28 Şubatlar. E, olacak o kadar. Her Türk askerdir, asker doğmuştur diye büyütülür gençler, çocuklar. Her Türk askerdir de her öğrenci de asker olmak zorundadır. Milli güvenlik dersi askere gitmeden asker olmayı öğretir öğrencilere hem erkek hem kız çocuklarına. Okullarda sivil olmaktan çıkar böylece. Milli güvenlik gibi milli eğitim de okullarda okuyan öğrencileri askeri disiplinle yetiştirir. Sıra ol, rahat, hazır ol. Rap rap rap. Yok. Rap rap değil. Adımlar ona benzemesin. Ve Askerce yetiştirilir çocuklar. Tabi askerde bir heykel vardır askerden. Onun önünde izzetle eğilecektir bütün Türk askeri olan gençler. Kur'an-ı Kerim Musa Aleyhisselam'ın e, Firavun'a karşı mücadelesini ve Firavun'un e, helak olması konusunda biz Firavun'u ve askerlerini helak ettik demesinde, günümüze uyarlanacak hususlar vardır. Müminler Allah yolunda savaşırlar, kafirler tağut yolunda savaşırlar. Tabi İslam askerleri varsa herhangi bir yerde onlara selam ve dua göndermek durumundayız. Biz tağutların askerleri için mevzu ediyoruz. Yarın bir düdüğün ötmeyeceğine, darbe olmayacağına kim garanti verebilir? Eyvallah bir iki senedir sesleri çıkmıyor ama fırsatını bulsalar kim diyebilir ki böyle bir şeye artık yeltenmeyecekler diye. Bugüne kadar hiçbirisine hiçbir şekilde cezada verilmiş değil nasıl olsa. TC kurulduğundan bugüne demokratik çizgiden çok militarist bir özelliğe sahiptir. Hala da bu hükmü boşara, boşa çıkaracak yola net olarak girilmiş değildir. Darbe bu düzenin mayasında vardır. Darbeler sadece şekil değiştirmiş ama darbe mantığı değişmemiştir. Darbelerin kanun kılıfı altında yapılması olayın mahiyetini değiştirmez. Esas darbeleri TSK yapsa da meclis de darbe yapar. Anayasa mahkemesi de bürokratlar da burası darbeler ülkesidir. Ata da darbe yapar, gata da. Beşeri düzenler zulme dayanır. Zulme, yani kandırmaya, hileye, ifsada ve darbelere. Beşerin böyle dalaletleri var, putunu kendi eliyle yapar, kendisi tapar. Elleriyle yaptıkları, tapıp halkı tapmaya zorladıkları helvadan putlarını bazen kendi elleriyle yiyip yuttukları da olur, yutturdukları da. Türkiye yönetim şekliyle nasıl bir ülkedir, bilen varsa beri gelsin. Anayasanın girişindeki ifadeleri sakın hatırlatmayın bana. Hukuk devleti mi? Hatta dine karışmayan layık bir ülke mi? Demokratik mi? Güldürmeyin insanı. Bu ülke darbeler ülkesidir derseniz o başka. Darbeler de demokrasi için yapılır. Demokrasiye demokrasi için ara verilir bu düzende. Ordu tanklarla demokrasiye balans ayarı çeker. Ergenekon rezilliğine rağmen hala asker zaman zaman tehdit içerikli demeçler verecek kadar küstahtır. Tüm sözünü geçirememekte ama tersi devamlı söz konusu olmaktadır. Bedelli askerlik konusunda hükümetin yer yer kendi istediğini bile uygulatamamaktadır. Asker istemediği için. Evet Hükümetin başındaki parti asker tarafından ihtilalle indirilme, mahkeme kararıyla kapatılma, e, anayasa mahkemesi tarafından yaptıklarının bozulması gibi değişik şekillerde kendisine karşı darbe yapılamayacağından biraz rahat olsa da emin değil ki ülkeyi darbelerden ve darbecilerden tümüyle koruyacağına dair bir garanti olsun. Ergenekon gibi bir fırsat, darbeci geleneği olmayan ve kendine karşı darbe yapılmasından korkmayan başka bir devletin, başka bir yönetiminin eline geçmiş olsaydı, en azından herkese haddini bildirir, bir daha üzerine vazife olmayan şeylere onlar da burnunu sokmazdı, darbecilere ve fırsat bulduğunda darbe yapacaklara büyük darbeyi indirirdi. Biz Müslümanlar olarak darbeci değiliz. Peygamberlerimizin ki sayısını Allah bilir, hiçbiri darbeci değildi. Müslümanlar olarak bizim darbeyle işimiz yok. Biz darbeyle yönetimi değiştirmeyi düşünmeyiz. Biz İslami değişim ve dönüşümden, İslami inkılaptan yanayız. Halkı tevhid açısından Allah'ın istediği tarzda değiştirecek, yani asli fıtri çizgisine yöneltip İslamlaştıracak bir yolu takip etmeyi görev biliriz, bunları savunuruz. Bu görevlerimizi kuşanmanın neticesinde Rabbimizin razı olacağı yönetimsel bir değişim sürecine girip bu yolda her türlü bedeli ödemeye hazır olacağımızı da bildiririz. Darbe başkadır, inkılap denilen, halktan başlayan değişim ve dönüşüm başka. Allah'ın hükmüyle hükmetmeyen o zalimler çok yakında nasıl bir inkılapla devrileceklerini bilecekler diyor Cenab-ı Hak şu Ara Suresi'nin son ayetinde. Evet, sonuç olarak demek istiyorum ki demokrasi içinde bulunduğumuz ülk ülkede uygulandığı tarzda yönetimin ister direkt ister dolaylı yoldan ister ihtilal adıyla ister sanal şekilde darbelerle belirlenip oluşturulduğu Silahlı kuvvetlere rağmen kimsenin bir şey yapamadığı yönetim biçiminden başka bir şey değil. Ve Müslümanlar olarak biz Allah'ın hükmüyle hükmetmeyen tüm yönetim ve yöneticileri sadece darbecilerin işbirlikçileri olarak değil Allah'ın hükmüne karşı darbe ve darbeciler olarak görüyor ve tümünü Allah'ın hükmüyle hükmetmeyenleri tümünü reddediyoruz silahlı ve silahsız kuvvetleriyle. Evet, silahsız kuvvetlerinde Allah'ın hükmüne boyun eğmedikleri müddetçe insanların huzuruna, Rabb'e kulluğuna, cennet adaylığına karşı darbe içinde olduklarını iddia ediyor ve tüm darbeleri insanlık suçu olarak görüp reddediyoruz. Ela inne ahsen el kelam ve eblan nizam kelamullahi melikil azizil allam kemakalallahü tebaake ve Teala fil kelam. وَإِذَا قُرْيَا الْقُرْآنِ فَاسْتَمِعُوا لَهْ وَاَنْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْهَمُونَ اَوْزُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ